Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in Mescidi Nebevi'sini temizleyen, temizliğe son derece düşkün olan mümin bir kadındı. İsmi Ümmü Mihçen'di. Medine-i kenar mahallesinde otururdu. Her gün Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılmak için gelirdi. Peygamberler imamının arkasında namaz kılmak doyumsuzdu. Bu huzuru, bu lezzeti Ümmü Meşcen terennüm ediyordu. Bu güzelliği yaşamak için her vakitte Mescid-i Nebevi'ye geliyordu. Bir gün düşünce dünyasına sanki bir nur yumağı düşüyordu. Kendi kendine ''Madem ki Rabbim benim kalbimi şirkten küfürden temizledi, ben de onun evini temizleyeyim.'' diye düşündü. Bu düşünce kalbine ferahlık verdi. Düşüncesi bile huzur verdi. Bu ne büyük bir vazife olacaktı. Canı gönülden bunu istiyordu. Durumu Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Mescidin temizliğini üstlenmek istediğini dile getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ümmü Mihcen'in teklifinden son derece memnun oldu ve onayladılar. Artık bundan böyle, mescidin temizliğini Ümmü Mihcen yapıyordu. Ümmü Mihçen, Peygamberler Sultanı'nın mescidini temizlerken, sanki gönül alemini temizliyor gibi hissederdi. Bundan ileri derecede huzur duyardı. Hem böylece canından aziz olan, Canından Aziz Bildiği Canan'a Yakın Olurdu Ve Yakın Oluyordu Güzel Günler Akıp Gidiyordu Güzelliğin Bağrında Tatlı Bir Akış Halinde Akıyordu Ama Ümmü Mihcen Hastalanıyordu Yatağa Düşüyordu Takatsız Düşüyordu Mescid-i Nebi'ye Gidecek Takat Yoktu Artık Evindeydi Ama Kendi Halinde Namaz Kılarken Yer Yer Gönlü Peygamber iklimine gidiyor, onun arkasında saf saf olmuş müminlerin arasında safa giriyordu. Peygamber Efendimiz bir gün Ümmü Mühçen'i görememişti. İkinci ve üçüncü günde göremeyince soruyordu. Ümmü Mühçen'in niçin gelmediğini soruyordu. Şerefli arkadaşları, Ey Allah'ın Resulü hastadır dediler. Onlardan durumu öğrenince, hemen onun mahallesine, Ümmü Müşçen'in mahallesine yürüdü. Önde gidenler, hasta yatağında yatan Ümmü Müşçen'e müjdeyi verdiler. Allah'ın Resulü geliyor, Allah'ın Resulü seni ziyarete geliyor, müjdeler olsun ey Ümmü Müşçen diyorlardı. Ümmü Müşçen bu büyük müştuyu, bu büyük müjdeyi alınca bütün varlığıyla heyecana kapıldı. Sevinçten gözleri yağmur gibi dökülüyordu. Kalbi bir kuş gibi çırpınmaya başladı Bir ses Son derece tatlı bir ses Esselamu Aleyküm Ses Akan bir şelale gibi Ümmü Müşce'nin kalbine akıyordu Takatsiz bir sesle Ve Aleyküm selam, Ey Allah'ın Resulü diyebildi Peygamber Efendimiz Mescidin Leyla'sının Hal hatırını sordu Rabbi Rahim'ine dualar etti Sonra ayrıldı Kısa bir beraberlikti ama altın harflerle yazılacak bir beraberlikti. Melekler gıpta ile bu beraberliği temaşa ettiler. Arşivlerine koydular. Müminler hayranlıkla bu kısa birlikteliğe tanık oldular. Gıpta ettiler. Ümmü mühçense rahbi rahimine derin hamdler ediyordu. Sevgilisini yanına gönderdiği için Rahman-ı Rahime şükranlarını sunuyordu. Peygamber Efendimiz her gün Ümmü Mihçen'in durumunu komşularına soruyordu Komşuları her geçen gün daha bir ağırlaşıyor diyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şayet vefat ederse Haberim olmadan onu toprağa vermeyin buyurdular Ümmü Mihçen giderek takatinin tükendiğini hissediyordu Artık ebedi yolculuk görünüyordu Kısa bir süre sonra Fani dünyaya veda edecekti Bir akşam vaktiydi Ümmü Mühcen'in gözleri semaya dikilitleniyordu Kalbinden ve dudaklarından Kelime-i şehadet dökülüyor Ve başı hafif sağ yana düşüyordu Dünya hayatını noktalıyordu Yatsı namazı kılınmış Medine sakinleri evlerine gitmişlerdi Ümmü Mühcen Gerekenler yapıldıktan sonra Musallaya getiriliyordu Namazı kılınacaktı Peygamber efendimize haber vermek istediler. Ama efendimizin istirahate çekildiğini hissettiler. Rahatsız etmeye yürekleri el vermedi. Cenaze namazı kılındı ve baki kabristanlığına defnedildi. Sabah namazından sonra peygamber efendimiz Ümmü Mühçinin durumunu sormuştu. Sahabe-i Kiram, o kara toprağa verildi ya Resulallah. Biz sana haber vermek için gelmiştik. İstirahat'a çekilmiş olduğunuzu düşündük. Rahatsız etmek istemedik dediler. Peygamber Efendimiz, yürüyün o halde. Şerefli arkadaşlarından bir grupla Baki kabristanlığına geldi. Ümmü Mihcen'in mezarını gösterdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Mihcen'in kabrinin yanında durdu. Arkadaşları arkasında saf oldular ve cenaze namazı kıldılar. Namazdan sonra Peygamber Efendimiz, bu mezarlar, İçinde yatanlar için zulmetle doludur. Kap karanlık bir haldedir. Yüce Allah benim kılacağım namazla bu mezarları nur ile doldurur, aydınlatır. Benim kıldığım namaza yattığım dua onun için rahmettir buyurdu. Ümmü Mükçen fakir bir kadındı. Sade, basit bir hayatı vardı. İş dünyası imanın lezzetiyle dalgalanıyordu. Özellikle Peygamber Efendimizin imamlığında kıldığı namazların lezzetleri kelimelerle anlatılamazdı. Ümümüc'enin en büyük huzur ve surur kaynağı Efendimizin arkasında kıldığı namazlardı. Namaz bir nehir gibi kalbine akıyor, kalbin enginleştiriyordu. Rahman-ı Rahim ona bir güzellik ihsan ediyordu. Mescid-i Nebevi'nin temizlenmesi konusunu kulunun gönlüne düşürüyordu. Artık bundan böyle Ümmü Mihçen, Mescid-i Nebevi'nin temizliğini yapıyordu. Ömrünün son deminde, Ümmü Mihçen için ne büyük bir nimetti, ne büyük bir devletti. Allah'ın Resulüne yakın olmayı başarmıştı. Mescid-i Nebevi'de olmak, Resulullah'a en yakın olmak anlamına geliyordu. Ömrünün son dönemini, İmanın lezzeti ikliminde daha bir belirgin hal içerisinde yaşıyordu En huzurlu zamanıydı Artık ölse de kam değildi İnsanın son dönemi çok önemliydi İnsan kendisine bakacaktı, kendisini değerlendirecekti Bu değerlendirmede ömrünün son dönemlerinde neler yaptığına bakacaktı Nefs muhasebesi yapacaktı Gönlündeki en ağır olan şey neydi? Onu meşgul eden En önemli şey neydi Yolun özelliği belliydi Nasıl yaşarsanız Öyle ölürsünüz Nasıl ölürseniz Öyle dirilirsiniz Dünden bugüne çizgi Rabbani çizgiyse Ömrünün ahirinde Daha bir Rabbani iklim içinde olurdu kul Gönlünde badı sabah eserdi Kalbi inşirah içre olurdu Kalp alemi Kalbi Selim'e yakın olurdu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından Hz. Selman-ı Farisi'nden bir kesit aktaralım. Hz. Selman-ı Farisi nice çileli yollardan sonra Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Allah'ın sevgili Rasul ile buluşuyor ve iman iklimine koşuyordu. Her akşam işi bitince soluğu peygamber ikliminde alıyordu. O bir Yahudi'nin kölesiydi. Sabahtan akşama kadar kurba bahçesinde çalışırdı. Akşamı dört gözle beklerdi. Gönlü peygamber iklimindeydi. Peygamberinin güllüzünü seyretmek ona derin bir huzur verirdi. Onun sohbeti ruhunu kanatlandırırdı. Ruhunun biricik gıdasıydı. En büyük lezzetse peygamberler sultanın arkasında namaz kılmaktı. Buna hiç doyamazdı resul Ekrem'in ayetleri tane tane okuyuşu, manalarına göre okuyuşu Selman'ın gönül dünyasına bad seba rüzgarı gibi girerdi. O tatlılığı, o lezzeti, o güzelliği doya doya yaşardı. Hz. Selman'a öyle gelirdi. İnsan dünyaya namaz kılmak için gelmiş olmalı. Zira namaz gibisi yok diye düşünürdü. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına son derece düşkündü. Onların bütün meselelerini çözmek için çalışırdı. Selman bir Yahudi'nin kölesiydi. Peygamber Efendimiz Selman'ın özgür olmasını çok istiyordu. Bunu Selman'ın da çok istediğini fark ediyordu. Hazreti Selman radıyallahu an peygamberimizle iki sevgili olarak konuşuyorlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Selman'a sahibiyle görüşmesini, hürriyete kavuşması için pazarlık yapmasını söylüyordu. Selman'ın kalbinde müthiş bir dalgalanma oluyordu. Selman'a göre özgürlük peygamberle beraber olabilmekti. Selman sahibiyle görüşüyordu. Sahibi, bana her biri tutmuş olmak şartıyla 300 şusurma fidanı dikeceksin. Ayrıca, ''Para olarak da kırk okuyuya altın vereceksin.'' diyordu. Adamın teklifi çok ağırdı. Selman bunları nasıl yapsındı? Selman kederleniyor, bir çıkış yolu bulması mümkün gözükmüyordu. Geldi durumu Peygamber Efendimiz anlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duruma çok sevindiler. Şerefli arkadaşlarından birer ikişer hurma fidanı getirmelerinin mümkün olup olmadığını hasval ettiler.'' Onlar canı gönülden onayladılar ve fidanlar hemen tamamlandı. Peygamber Efendimiz Selman'a hemen 300 çukur kazmasını ve sonra da kendisine bildirmesini istedi. Selman uçuyordu. Çukurları süratle kazıyordu. Çalışmayı çok severdi. Geldi Rasulullah haber verdi. Çukurlar hazırdı. Peygamber Efendimiz Selman'ıyla hurma bahçesine gidiyor, kendi elleriyle 300 fidanı dikiyordu. Sıra 40 ukiye altına gelmişti. Selman'ın az da olsa birikimi vardı. Kalanını Resulullah çevresinden temin ediyor, kırk ukiye diye veriliyordu. Şimdi Selman bütün varlığıyla peygamber iklimindeydi. Özgürlük iklimindeydi. İslam'ın en şekli talebelerinden biri oluyordu. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i Seniye'yi derinlikli öğrenmenin kulvarına giriyordu. Ümmetin önünde bir yıldız olmaya doğru yürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.